Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyidil evvelina ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i vel mersalin ve ila jami'il evliyayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin Allah Esmau'l husnasıla tecelli ediyor İsimleriyle kendini kullarına tanıtıyor bize de düşen Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımaktır. Eğer Allah'ın bir ismine iman etmesek, o isimde ister farkında olalım ister olmayalım. Mutlaka şirk düşeriz. Onun için Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımak gerekiyor. Yani Allah ben gıfırım dediyse, biri onun mağfiretine iman etmediyse, Allah benim günahımı affetmez dediyse ne yapmıştır? Allah'ın gıfır ismini inkar etmiştir. Yoksa şirk sadece Allah'ın zatıyla ilgili değildir. Yani ben Allah'ı kabul etmiyorum demek şirktir ama herhangi bir ismini kabul etmemekte Allah'a şirk koşmaktır. Biri inkar, öteki şirktir. Müşrikler yüzde yüz Allah'ı kabul ediyordu. Yüzde yüz. Allah ayet-i kerimede buyurmuştu. Onlara sorsan desen ki, gökleri kim yaratmış? Allah diyecekler. Yeri kim yaratmış? Allah diyecekler. Size kim rızık veriyor desen Allah diyecekler. De ki onlara o zaman nasıl böylesine döndürülüyorlar. Ne yapıyorlardı? Putları ya da putlara verdikleri isimleri Allah'a şirk koşuyorlardı. Aynı şey ehli kitap için geçerlidir. Yahudiler, Hristiyanlar için geçerlidir. Onlar da müşrik olmuştur. Allah'a şirk koşmuşlardır. Kimi? Kendi peygamberlerini, nebilerini, resullerini. Aynı şey Müminler için geçerlidir. Müminler de zaten ehli kitaptır. Onun için Allah'ı esmasıyla, isimleriyle tanımamız lazım ki Allah'a şirk koşmayalım. Müşrik olmuyalım. Sonra kıyamet günü amellerimiz boşa gitmesin. Eğer biri Allah'a şirk koşmuşsa ameli boşa gitmiştir. Yani ahirette onu bir sürpriz bekliyor. İbadet yapmıştır, sözde iman etmiştir, kazanmak için çaba gayret sarf etmiştir. Ama bir de bakıyor ki Allah'a şirk koşmuş, müşrik olmuştur, imanını kaybetmiştir. Ebediyen cehenneme gitmiştir yani. Evet, Cehenneme gidenler bir tek şirklerinden dolayı giderler. Allah'a şirk koştuklarından dolayı giderler. Bu da kibirlerinden dolayıdır. Nasıl kibirlenmiştir? Kendini müstahili görmüştür. Allah öyle buyurdu. Kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız görenler, müstahili görenler. Allah'ı tanımayı, anlamayı kabul etmeyenler, edemeyenler. Gereksiz görenler. Gereksiz. Yani önemli değil. Ben Allah'a kabul ediyorum. Benim onu tanımam gerekmiyor. Allah'ın 99 esması varmış, isimleri varmış. Benim bu isimlere iman etmem gerekiyormuş. Bunu anlamam gerekiyormuş. Bu isimlerle Allah'a dua etmem gerekiyormuş. Hayatı bu isimlerle yaşamam gerekiyormuş. Ya da bu isimlerin bende tecelli edip Allah'a halife mi olmam gerekiyormuş? Bunlar önemli değil. Namazı kılarım, orucu tutarım. Gücüm yeterse haca da giderim, param olursa zekat da veririm, tamamdır. Diyorsa biri, Allah'a karşı kibirlenmiştir. Allah eğer insanı yaratmışsa, mutlaka insan üzerinde bir muradi vardır. Muradi. Eğer sadece insan, hayat benim içindir, dünya benim içindir, Allah benim içindir derse ne yapar? Allah'ın hesabını yapmaz. Nasıl yapmıyor? İster bunun farkında olsun ister olmasın. Ne der? Ben bu dünyada rahat etmek istiyorum. Dualarımın kabul olmasını istiyorum. Ahirette de cenneti istiyorum. Hiçbir azap, hiçbir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Bu Allah benim için olsun diyenlerdir. Ancak Allah bana aittir diyenler böyle söyleyebilir. Allah kainatı yaratmışsa, bütün varlığı yerde gökle her ne varsa, ikisi arasında her ne varsa insanın hizmetine vermişse, o zaman Allah'ın varlığı yaratmadaki muradı insanmış. Ne buyururdu? Bütün varlığı insan için yarattım, insanı da kendim için yarattım. Bakacağız biz Allah için miyiz? Allah için olabilmek için Allah'ı tanımak lazım. Ben Allah içinim desek, ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum desek, Allah'ın benim üzerimdeki muradı her neyse, onu gerçekleştirmek istiyorum desek. Ama Allah'ı tanımasak bunu nasıl beceririz? Kendimizi kandırıyoruz demektir. Onun için Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi, ayetlerde tanıttığı gibi tanımak lazım. Allah'ın insan üzerindeki muradı nedir? Eğer biri gerçek manada Allah'a iman etmişse, Sadece Allah'a ya Rabbi senden şunu istiyorum, senden bunu istiyorum demez. Bunu söyleyen kul değildir. Bunu söyleyen nefsinin havasının peşine takılmış sadece istiyor. Ama Allah'a ya Rabbi sen benden ne istiyorsun dememiş diyemiyor. Niye diyemiyor? Kendini ilah gibi gördüğü için. Allah benim içindir dediği için. Allah bütün varlığı yaratmışsa, Allah'ın da burada, başka kelime bulamadığım için o kelimeyi kullanacağım, Allah'ın da bir hazının olması gerekmez mi? Allah da, Haz almıyorum. Eğer Allah haz almıyorsa, bu durumda biz Allah'ı tanımamışız. Bizde olan bir sıfatı Allah'a layık görmemişiz. Allah benden daha aşağıdadır demiş oluyoruz. Allah'ın bir hazı vardır. Allah'ın sevmesi vardır. Allah'ın kızması, gazap etmesi vardır. Allah'ın hayal etmesi vardır. Evet, Allah'ın hazinedir, nedir? Kullarının O'na iman etmesidir. O'nu sevmesidir. Sevip O'na hamd etmesidir. O'na karşı takva sahibi olmasıdır. O'na karşı sorumluluğunu kabul etmesidir. Evet, sorumluluk sadece Allah bize namazı emretmiş, orucu emretmiş... Evet böyle Allah'ın birkaç tane emrini sayıp benim Allah'a karşı olan sorumluluğum budur dersek kendimizi kandırmış oluruz. Mesela Resulullah Efendimiz Ali serratu buyuruyordu. Hazreti Musa Tur Dağı'na Allah ile konuşmaya gittiğinde, Allah'ın vahyini dinlemeye gittiğinde Allah ona buyurdu ki, ya Musa, sen benim için ne yaptın, ne yapmışsın benim için. Dür Hazreti Musa dedi ki, ya Rabbi senin için namaz kılmışım, oruç tutmuşum, başladı ibadetleri saymaya. Dür Allah buyurdu ki, bunlar senin içindir. Bunları kendin için yapmışsın, bunlarla sen kazanıyorsun. Ben sana benim için ne yaptın diye sordu. Bir Hazreti Musa saydıkça saydı, her defasında Allah dedi ki bu senin içindir. Bir Hazreti Musa dedi ki ya Rabbi ben aciz kaldım. Neyi yaparsam ki o senin için olur? Bir Allah buyurdu ki benim için bir kulumu sevdin mi? Benim için bir kulumu sevdin mi? Bu sadece bir kulü sevmek olarak anlamak doğru değildir. Kelimeye dikkat etmek lazım. Benim için bir kulun o bir kul kimin gibi olmalıdır? O bir kul Hızır Aleyhisselam gibi olmalıdır. Sonra zaten onu Hızır Aleyhisselam'a gönderirken ne dedi? Orada bir kul, kullarımızdan bir kul buldu. Kullarımızdan bir kul. Yani o kulun sana Allah'ı tanıtması lazım sana öğretmesi lazım sana Allah'ın sırrını öğretmesi lazım sana seni tanıtması lazım hayatı tanıtması lazım çünkü insan tanıdıkça sever tanımadığı bir şeyi sevmez tanımadığı birini sevemez birini tanıdıkça sever eğer o güzelse, Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etmişse, onu ne kadar tanırsa o kadar çok sever. Onu sevince, ondaki o güzelliği istemek onun duası olur. Ben de böyle güzel olmak istiyorum der, bu iradesiz olarak sevdiği için onun duası olur. O bütün güzellik Allah'a aittir en güzel isimler en güzel sıfatlar bütün güzellikler Allah'a aittir buyurdu ayet-i kerimede dolayısıyla kul onun üzerinde neyi sevmiştir Allah'ın güzelliğini sevmiştir sıfatlarını, isimlerini sevmiştir ve bu Allah içindir bu orada durmuyor yalnız bütün peygamberler bu vasıftadır bütün Nebiler, bütün Resuller, bütün Peygamber varisleri bu vasıftadır. İş onu sevmekte kalmıyor. Ne olur? Bir de onu sevdiği için onunla beraber olanları da sever. Yani Ehli de sever. Ona tabi olmuş müminleri sever. Sonra Fahabi olanların sorumlu olduğu ailelerini sever. Yani o sevgisi genişliyor. Bir de bakar ki evet. Allah için bütün insanları seviyor, bütün mahlukatı seviyor. Evet, tabii ki her birinin derecesi farklı farklıdır. İnsan sevdikçe gönlü genişliyor. Eğer gönül dünyayı dünyanın içindekilerini içine alamayacak kadar küçükse, Allah oraya tecelli etmez. Ne buyuruyordu Kutsi Hadis'te? Yere göğe sığmam, tecelli etmem, yerim göğüm beni almaz ama mümin kulübün kalbi beni alır, benim tecellimi gösterir dedi. Allah kulunun gönlüne tecelli etmesi için, kulun gönlünün genişlemesi gerekiyor. Allah'ın sevgisiyle, Allah için olan sevgiyle. Onlar severken takrid etmez. Mesela Allah'ın Gafur ismini anlamaya çalışıyorduk. Birine 100 sefer iyilik yapsak, güzellik yapsak sonra 3-5 sefer, 10 sefer yanlış yapsak. Bir de bakıyorsun ki bizden uzaklaşmış. Başlar aleyhimizde konuşmaya, bizi yermeye, kötülemeye. İyilikleri bile yok saydık. Ama gerçek dost Allah'tır. Gerçek manada seven Allah'tır. Kulü inkar eder, müşrik olur, kafir olur, münafık olur, günahkar olur, mücrim olur. Bütün hayatı boyunca öyle yaşar. Sonra hayatının bir bölümünde, bir döneminde evet, Ya Rabbi ben yanlış yaptım, tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum dediğinde Allah sanki hiç o yanlış hayatı yaşamamış gibi ona muamele eder. Hiçbir şekilde onu atmaz. Onu yermez. Onu kötülemez. Bunun bilmiyordu ya da nefsine yenildi ya da şeytana tabi oldu deyip ne yapar? Günahının üstünü çizer. Şirkinin, küfrünün üstünü çizer. Hiç olmamış gibi muamele eder. Onu sever. Evet, baktığımızda Mesela Resulullah Efendimiz'e bakalım, aynı şey, aynı Allah'ın gafur ismi onda tecelli etmiştir. Kendisine işkence yapanlara, kendisine hakaret edenlere, küfredenlere, inkar edenlere, kendisiyle savaşanlara, onlar ben iman ettim dediğimi iş bitti Gönlünde hiçbir ağırlık taşımadan Seviyor Kardeş oluyor Sen geçmişte şöyle yaptın böyle yaptın Demiyor Niye Allah için seviyor da ondan Onun için Allah ayet-i kerimede Buyuruyordu Sizin dostunuz veliniz Allah'tır Resulüdür müminlerdir Müminler de böyleymiş Ama tabii ki Mümin olursa. Hep ısrarla söylüyoruz. Mümin olmak öyle basit bir şey değildir. Mümin olmak inanmak değildir. Ben inanıyorum demek bizi mümin yapmaz. İmanını Allah'a ispatlaman lazım. Mümin olduğunu ispatlaman lazım çünkü. Evet, hepsinin başında Allah'ı bilmek ve tanımak gelir. Allah'ın Gafur ismiyle ilgili olan ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Evet Allah buyuruyor. "Ve'l-lezine amenu ve resulihi ve lem yufarriqu beyne minhum." Onlar ki, o kimseler ki Allah'a iman ederler ve Allah'ın Resullerine iman ederler. Ve aralarında hiçbir fark gözetmezler. Allah'ın Resulleri arasında fark gözetmeyin buyurdu. Fark gözetmeyin demek ne demektir? Hepsinin hayatında, her birinin hayatında sizin için örneklik vardır. Her birinin örnekliğini kabul edin Mesela biri hasta olduğunda kimi kendine örnek almalıdır? Eyyub Aleyhisselam. Hiçbir şekilde Allah'a itiraz etmemiş. Hiçbir şekilde Evet, varlıklıyken varlığını kaybetmiş, ehrini, aile efradını kaybetmiş. Bununla beraber sağlığını, sıhhatini kaybetmiş, çevresindeki bütün insanları kaybetmiş ve kendi memleketinde kovulmuş. Bu hasta adamı görmek istemiyoruz, hastalığı bize bulaşır deyip onu bulunduğu yerden çıkardılar. Ama o hiçbir şekilde ya Rabbi bu neden böyle oldu demedi. En sonunda söylediği söz neydi? Evet. ''Ya Rabbi, şeytandan bana sıkıntı dokundu.'' dedi. Niye böyle söyledi? Şeytan karşısına dikilip, ''Sen sözde Allah'ın peygamberisin. Bak Allah sana ne yapmış?'' ''Evet haline bak.'' deyince bu kelimeden sıkıldı sadece. Sıkıntı duydu. Yoksa ben itiraz etmiyorum dedi. Ama şu şeytandan sıkıntı duydum. Evet, Allah da ayağını yere vur dedi. Hem yıkanacağın hem içeceğin bir su dedi. Sonra Allah ona hem ehlini hem malını ikiye katlayarak geri verdi buyurdu. Neye karşılık? Sabrına karşılık Bir mümine de Sıkıntı dokunduğunda böyle Olmalıdır. Feryar etmemelidir İsyan etmemelidir Rahim olan Rahman olan Rabbini unutmamalidir Bilmeli ki Allah onu görüyor Allah onu biliyor ve Allah'ın Her şeye gücü yetiyor O andaki imtihanı öyledir O'na düşen o imtihana sabretmektir. Mesela Hz. İbrahim gibi ateşe atılsa ne demesi lazım? Allah benim vekilimdir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil demesi lazım. Aynı şekilde Hz. İsmail gibi kurban edilse ne demesi lazım? Onun söylediğini söylemek lazım. Ne dedi babasına Allah'ın sana emrettiğini yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Kesilmeye gidiyor. Ama onu yetiştiren kim? Onu yetiştiren Hazreti İbrahim'dir. Her bir peygamberi örnek alırken Allah hayatından, onların hayatlarından bize bölümler, kısalar anlatmış. Bize örnek olsunlar diye. Evet, onun için Allah buyurdu. Allah'a iman edip, Resullerime iman edip ve aralarında hiçbir fark gözetmeyenler. Evet. İşte onların mükafatını Allah verecek dedi. Onların mükafatı Allah'a aittir dedi. Ve kana Allahul Gafuran Rahim. Ve Allah Gafur ve Rahim'dir. Allah onlara mağfireniyle, mağfiretiyle muamele edecek. Onlara rahmetiyle muamele edip rahmetinin içine alacak yani. Evet, demek ki Allah'ın resullerini örnek almak bize neyi kazandırır? Evet, hem bir ecir, Allah'tan bir ecir, hem de mağfiret ve rahmet. Bu ayetlerin sonunda Allah'ın gafur ismi geliyor. Onun için bu ayetleri okuyoruz. Allah'ı gafur isminden tanımak için. Zalikellezi yubeşirullahu <gülüyor> ibadahu Allah'ın kullarımı müjdele dedi. Evet kimi müjdele? Ellezine amanu ve amilussaliha. O iman edip salih amel işleyen kullarımı müjdele. Kul la eselukum alayhi ecra. De ki onlara benim ücretim Sizde ait değildir. Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. İllel meveddete fil kurba. Sizden istediğim tek şey var. Bunu istiyorum. Allah bunu iste dedi. İstediğim tek şey yakın bir sevgidir. Ama bu sevgi Nefsani bir sevgi değil. Meveddeh dedi. meveddet Allah'tan gelen sevgidir. Muhabbet, Kura'a ait sevgidir. meveddet dedi. Allah için beni sevin dedi. Sizden Allah için evet, beni yakın bir sevgiyle sevmenizi istiyorum. Sizden istediğim tek şey budur. Ve men haseneten. Her kim ki bir güzellik kazanırsa, Güzelliği neyle kazanıyor? Güzelliği Allah'ın Resulünü sevmekle kazanıyor. Onu sevmekle güzel oluyor. Onu sevince ne yapar? Onun gibi yapmaya çalışır. Evet, Bu ne demektir? Onu kendine örnek alır. Ona uyar, ona tabi olmuş olur. Bununla beraber Allah'ın sevgisini kazanmış olur. Evet, kim bir güzellik kazanırsa نَزِدْ لَهُ fiha husna Biz onun güzelliğini orada arttırırız. O bir güzellik kazanmışsa en az ona on güzellik veririz. Onu on sefer güzelleştiririz. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ Muhakkak ki Allah Gafur ve şekurdur Şükrün karşılığını, Teşekkürün karşılığını verendir. Teşekkür niye yapılır? Biri bize bir ihsanda, bir ikramda bulunduğunda ona teşekkür ederiz. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a teşekkür borçluyuz. Neden? Bize örnek olduğu için. Allah'ın sıfatları, İsimleri Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli ettiği için, onun üzerindeki Allah'ın güzelliğini sevmemize vesile olduğu için. Dolayısıyla Allah'ı sevmemize vesile olmuş, sebep olmuş. Eğer onu seversek teşekkür etmiş oluruz. Bununla beraber şükür, şükrün karşılığını verendir. Buna karşılık Allah ne yapıyormuş? Mahfiret ediyormuş. Hiç günahı işlememiş gibi muamele ediyormuş. Bir de teşekkürün karşılığını verip bir de teşekkür ediyormuş. Evet, teşekkür ederim kurum. Sen benim istediğim gibi yapmaya çalıştın. Resulümü sevdin. Onu örneke aldın. Onun rengiyle renklendin. Boyasına boyandın. Onu kendine örnek aldın. izinde yürüdün. Onun gibi olmaya çalıştın. Evet. Güzelliğimi onun üzerinde sevdiğin için beni istedin. Güzelliğimi istedin. Duanı yaptın. Ben de buna karşılık evet. onun güzelliğini arttırırım dedi. Güzelliğini katlarım dedi. Ya eyhellezine amenu izaa najeytumur rasul Allah müminlere hitap etti ey iman edenler ey iman ettiğini iddia edenler ben müminim diyenler Allah'ın resulüne bir şey danışacağınız zaman onunla özel olarak görüşmeyi istediğiniz zaman feqaddemu beyne yaday Necvakum sadaka. Bu durumda kendi ellerinizle kazandıklarınızdan sadaka verin. Onunla özel olarak görüşmeden özel olarak onunla konuşmadan sadaka verin. Zalike hayrun lekum. Sizin için hayırlı olan budur. Bu sizin için daha hayırlidir. Ve etheru, bu sizin için daha temizdir. Niye hem hayırlı hem temizdir? Çünkü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sahabesinin içinde münafıklar da vardı. Söylemiştim. Evet, 36 tane münafık var içinde cemaatin içinde hem de Resulullah Efendimiz'in arkasında namaz kılıyor bunlar da gidip arada bir biz de Resulullah Efendimiz'le görüşmek istiyoruz bizim özel bir işimiz var özel olarak bir şey söyleyeceğiz deyip onunla görüşüyorlardı sonra sonra çıktıklarında o görüşmeden dolayı kibirleniyorlardı biz işte gittik onunla özel görüştük. Yani biz ona öylesine yakınız gibisinde. Bir de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da konuşmadıkları şeyleri söylüyorlardı. Yani Resulullah Efendimiz'e iftira atıyorlardı. Ben şunu söyledim, o da bunu böyle söyledi deyip ona iftira atıyorlardı. Münafıkların en hassas olduğu konu İnfak etmektir. Sadaka vermektir. Yani parayı harcamaktır. Neden? Çünkü o dünyaya tapıyor zaten. Niye münafık olmuş? Kendi gönlünden hesap yapıyor. Derdi Allah'ın rızası değildir. Derdi dünyadır. Dünyayı kazanmaktır ya da kaybetmemektir. Bir menfaat elde etmektir. Ona evet, sadaka verin deyince ne oldu? Artık görüşmeyi istemediler, isteyemediler daha doğrusu. Fəin <feyn> lâm tejiydu, fəin <fe> Allah'a gafurun rahim. Eğer siz bunu bulamazsanız, Allah gafur ve rahimdir. Evet. Sahabeden ölesi var ki, gerçekten görüşmesi gerekir, gerçekten işi vardır, ama sadaka olarak vereceği bir şeyi olmadığı için görüşemem deme dedi. Bunu bulamayınca Allah gafur ve rahimdir dedi. Aynı şey Peygamber varisleri için de geçerlidir. Onun için onları boş yere meşgul etmek doğru değildir. Eğer gerçekten bir sorun varsa, evet, o zaman görüşmeli. Yoksa burada da söylenecek bir şey varsa, yok ben ile de özel olarak görüşeyim derse bu doğru olur mu? Bu doğru olmaz. İnsanın en büyük sermayesi hayatıdır, zamanıdır yani. Zaman boşa harcanmaz. Çöpe atılmaz. Onu ebedi hayatı, hayatını kazanmak için kullanmalı. Allah'ın rızasını kazanmak için kullanmalıdır. Onun için peygamberin de, peygamber varislerinin de vakti, zamanı çok kıymetli, çok değerlidir. ve min el a'rabi men yu'min billahi ve'l yevmil akhir evet allah buyurdu Araplardan bedevilerden öylesi var ki Allah'a ve ahirete iman etmiştir ve yetahizu ma yunfiqu qurubatin indallah İnfak ettiğini Allah'a yakınlık için infak eder. Allah'a yaklaşmak için. Allah'a kurbiyet peyda etmek için. Garip olmak için infak eder. وَسَلَوَاتِ evet. Resul, Bir de Resulullah'ın evet, duasına evet, vesile eder. Onu ister ve selavat resul. Evet, resulün duasına dediler ama selavat demek destek demek. Allah'ın resulüne destek için bunu yapar. Allah'a yaklaşmak için, resulüne destek olmak için evet, infak eder. Ela inna qurbetun lehum. Evet, Allah dikkat edin dedi. Burayı doğru anlayın dedi. O Allah'a yakındıktır. O onlar için Allah'a yakınlık olur. Seğut kuluhumullahu fi rahmetih. Bunun içinde Allah onları rahmetinin içine koyar. İnallaha gafurun rahim. Allah onlar için gafur ve rahimdir. Onları evet, mağfiret eder, rahmetiyle muamele eder, rahmetinin içine alır. لَيْسَ عَلَى الْدُعَافَائِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَ Zayıflar için, hasta olanlar için yoktur, ne yoktur? Zorluk yoktur. وَلَا عَلَى الْلَذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَةٍ Bir de Allah için, Allah yolunda bir şey infak etmeyi bulamayanlar onlar için de zorluk yoktur. İzâ nesehu Allah bir şart koydu. Onların ne yapması lazım? Nasıl olmaları lazım? Eğer onlar İzâ nesehu lillahi ve resulihi Onlar Allah ve resulü için nasihat ederlerse Yani boş yere gevezelik yapıp, dedikodu yapıp konuşmazlarsa Allah yolunda infak edenleri kıskanıp haset edip onlar aleyhinde konuşmazlarsa evet. Allah ve Resulü için nasihat ederlerse doğru budur güzel budur güzellik budur deyip Allah ve Resulü için nasihat ederlerse ve ma muhsinine min sebil. böyle güzellik yapanlar aleyhinde hiç kimseye bir yol yoktur. Yani bunlar da niye infak etmiyor denmez onlara. Allah bu yolu kimseye tanımam dedi. Kulumun gücü yok. Gücü yetmiyor. Ama biri dedi onu eleştirir, çekiştirirse bunu kabul etmem. Çünkü onlar güzeldir dedi Allah. Güzel yapıyor. Güzel yapan güzel olur. Allah ve Resulü için evet, doğruyu söyler ve nasihat eder. Rahim. <gülüyor> evet. Allah onlar için gafur ve rahimdir. Onları yapmadan da Allah onlara ne yapar? İhsan eder, ikram eder, günahlarını mağfiret eder, rahmetinin içine alır. Kul in kuntum تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Yine hitab-ı Resulullah Efendimiz'e yaptı. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı sevmenin şartı o sevgiyi ispatlamaktır. Nasıl ispatlayacak? Resulüne tabi olmakla. Tabi olmadıysa istediği kadar ben Allah'ı seviyorum desin. Allah onun sevgisini kabul etmez. Ne der? Yalancı der ona. Münafık der. Bunu üzerinde göstermelidir. Nasıl gösterir? Resulullah Efendimiz'e tabi olarak onun yolunda yürüyerek, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışarak bunun için çabasını gayretini sarf ederek Yaparsa bunu tabi oldu. Allah'a olan sevgisini ispatladı. Gerçekten Allah'ı seviyormuş. Böyle yaparsa ne olur? Allah da onu sever. Böyle yaparsanız Allah da sizi sever ve yaghfir lekum zunubekum. Ve Allah sizin günahlarınızı mağfiret eder. Neye karşılık? Resulüne tabi olmaya karşılık. İmanını ispatlamaya karşılık. Vallahu gafurun rahim. Allah gafur ve rahimdir. Allah onu onun için Gafurdur, onu mahfiret eder ve onu rahmetinin içine alır. Resulüne tabi olduğu için. Dolayısıyla Allah'ın sevgisini de hak etmiş, kazanmış olur. Allah bana tabi olun demedi, Resulüme tabi olun dedi. Resulüne bana tabi olun dedi. Çünkü tabi olmak Resulünedir, nedir? Allah'a değildir. Neden? Tabi olunabilmesi için onun bir beşer olması lazım. Bir insan olması lazım. Bizim gibi olması gerekir. İtaat Allah'a ve Resulü nedir? Ama tabiyet Resulü nedir? Bir beşer olarak o bize örnek olur. Onun için Resulullah Efendimiz bir beşerdir. Günah işlemede de bir beşerdir peygamberler. Niye esrarla peygamberler de günah işler diyorum? Peygamberler masumdur deyip onlar günah işlemez diyorlar ya da onların işlediğine günah demiyor, zeller diyor. Hata diyor. Olur mu öyle şey? O günah işlemiyorsa nasıl bana örnek olacak? O günah işlemiyorsa, işlemediyse o zaman Allah'ın gafur ismini tanımadı. Sıradan bir insan günah işleyip gafur ismini tanıyınca o peygamberin önüne geçti. Bu böyledir. O bir peygamberden Allah'ı daha güzel tanıdı demektir bu. Niye öyle söylüyor? Zannediyor ki peygamber hata yaptı, günah işledi dese onu küçümsemiş olur. Allah ona büyük dedi. Senin ona büyük demenle o büyük olmaz. Allah onu nasıl tanıttıysa öyle tanıman lazım. Onu böyle melek konumuna koyup örnek olmaktan çıkarıyorsun demektir. Sana nasıl örnek olacak? Hiç günah işlememişse, sana nasıl örnek olacak? Yanlış yapmamışsa, eksik yapmamışsa, o bir beşer değilse, o sana nasıl örnek olur? Sen ona nasıl tabi olacaksın? Zaten öyle yapıyor. O peygamberdir diyor. Ama Allah ne buyurdu? De ki Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allah da sevsin Günahlarınızı Magfiret etsin Böyle bir fikir Böyle bir düşünce yanlıştır Nerede biliyoruz mesela Allah ne buyurdu Hazreti Musa için İki kişi kavga ediyordu buyurdu Biri kendi tarafındandı Kendi tarafından derken Kendi ırkındandı dedi Kendi tarafındandı biri de Firavun'un tarafındandı. Kendi tarafından olan onu yardıma çağırdı. kavga ederken. Musa diyor adama bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Tabii Hz. Musa nereden bilsin ki peygamber birine bir tokat ya da bir yumruk atarsa adam ölür. Nereden bilecek? Bilmiyordu bunu. Bu cinayet. Hz. Musa cinayet işledi. Bir yumruk vurdu adam öldü. Şimdi bu cinayet işledi mi, işlemedim. Mi? Katil oldu bir olmadım. Oldu. Evet. Bu ayetin sonuna doğru geliyor. Evet. Musa istifar etti, Allah da onu affetti dedi. Kaza olmuş ama günah günahtır yani. Onun için peygamberler de bir beşlerdir. Ama örnek bir beşer. Allah onların yanlış yapmasına müsaade etmiştir. Niye? Bize örnek olsun diye. O yanlışı yaptığımızda, yanlışlar yaptığımızda ne yapmamız gerektiğini anlayalım diye, bilelim diyedir. Onun için Allah ne buyurdu? Müşrikler dedi ki Allah bize melek bir peygamber gönderseydi. Melek bir peygamber. Niye? Yani örnek alınması mümkün olmayan, kendisine tabi olunmak mümkün olmayan bir peygamber. Allah, bir kul bir peygamber gönderdi, beşer bir peygamber gönderdi, ama ona iman edenler, onu melekleştirmeye çalışıyor, melek gibiydi. Hatta bu konuda, mesela birçok kitaplarda yazılan şeyler vardır, resmen neredeyse melekti diyecek. Öyle olmaz. O bir beşer. Allah ne buyurdu? De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin gibi bir beşer. Doğru da yapacak, yanlış da yapacak, gülecek de, ağlayacak da, sevecek de, kızacak da. Yoksa nasıl örnek alınır? Kâletil-e'râb-u <gülüyor> Araplar Araplardan bir kısım dediler ki biz iman ettik Kul Lem tu'min Velakin Kulü eslemnâ De ki onlara Siz mü'min olmadınız Siz iman etmemişsiniz Siz daha iman etmemişsiniz ama biz teslim olduk değil. Biz de İslami kabul ettik değil. Ama biz mümin olduk demeyi. Wallamayat <gülüyor> kullu imanu fi kulu Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Ben inandım demekle. Ben iman ettim demekle. Ben Allah'ı ve Resulünü kabul ediyorum demekle. Mümin olunmuyor dedi. Ne olunuyor? İslam'a girilmiş oluyor. Bu durumda ne de, ne diyebilirsin? Ben İslam'ı kabul ettim. Ben teslim oldum. Ben Müslüman oldum diyebilirsin ama ben mümin oldum deme. Çünkü iman daha kalbine, kalbinize dahil olmadı buyurdu. Ve entitii Allah'a ve Resulüne. Eğer siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz. Tamam. İslam'ı kabul ettiniz, işe başladınız. Ama mümin olmamışsınız. Siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz La yelitkum menne e'malikum şey'a Böyle bir durumda Allah amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Ne yapar? Onu sizin için imana dönüştürür. İman nuruna dönüştürür. İnne gafurun rahim Allah gafur ve rahimdir yani imanı kazanmak için Allah'a ve Resulüne itaat etmen lazımmış bunun için çaba gayret sarf etmen lazımmış Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışman lazım ki Allah sana bu imanı ihsan etsin aynı şekilde bu ayet indikinde sahabe sormuştu ya Resulallah biz iman etmiş miyiz etmemiş miyiz Evet, buyurdu ki, iman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indirir. Bunun arametleri vardır. Her biriniz baksın, eğer bu sizde varsa, evet, iman nuru kalbinize inmiştir. Allah onu kalbe indiriyor. Onu Allah indiriyor. Buyurdu ki, Allah bir kulun kalbine o iman nurunu indirirse, onun kalbi latif sahralar gibi genişler. O Allah'ı sever ve o sevdiğini Allah için sever. Bu onun birinci halidir. Yani menfaat için değil, Allah için. İkinci bir arameti de bu imandan sonra bu imanı kaybetmekten öyle bir korkar ki ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Bu imanına böyle sarılır. İman. iman sevmekmiş. Allah'ı sevmek ve Allah için sevmekmiş. İmanının kıymetini bilmeyenler onu kaybeder. İmanı için şükretmeyenler onun imanını kaybeder. İmanını hafife alanlar, basite alanlar, önemli değil. Allah'ı seviyorum ama benim bunu korumam gerekmiyor. Derse biri imanını kaybeder. Nimet'i getirene, nimete vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz buyurdu. Evet. İmanı nereden alıyorsa, Allah o imanı ona nereden ikram ettiyse ne yapmalıdır? Teşekkür etmelidir. Neyle? Sevmekle, severek teşekkür etmelidir. Allah haramları anlatıyor. Bunun dışında kalanların helal olduğunu beyan ediyor. Evet. Haram kılınanlar şunlardır. Buyuruyor. Evet, leş, ölmüş hayvan, dökülen kan, evet. pislik olan domuz eti bir de Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvan hiçbir isim anılmadan kesilmiş ayrıdır çünkü burada öyle buyuruyor Allah'tan başkasının adına günahla kesilen hayvan dedi evet bunlar haramdır bundan başka evet, de ki Allah'ın kitabında haram kurulmuş başka bir şey bulamıyorum dedi. Ama dedi her kim çaresiz kalırsa, mecbur kalırsa, haddini aşmadan, siniri aşmadan bunlardan yiyebilir dedi. Evet. Ve inne Rabbi kafurun rahim dedi. Çünkü senin Rabbim kafur ve rahimdir dedi. Yani böyle başka bir ayet-i kerimede buyuruyor kimdir o böyle dilini evirip çevirip şu halaldır bu haramdır diyor. Kimdir o? Hangi saygısız, hangi edepsizdir diyor o. Allah haramları beyan etmiş, işte haramlar bunlardır. Onun için İslam'da, şeriatta, dinde bir kural vardır. Hiçbir şey için helallık aranmaz. Yani bu helal midir, değil midir diye sorulmaz. Ne aranır? Haramlık aranır. Bu haram midir, değil midir? Allah bunu haram kılmış midir, kılmamış midir? Buna bakılır. Allah'ın yiyecek olarak haram kıldıkları bunlardır. Bunun dışında kim herhangi bir şeye haram derse, Allah adına hüküm verip, şu halaldır, bu haramdır demiş olur. Ama birileri bunu yaparken ya da şeytan birilerine bunu yaptırırken sen diyor takvale bir Müslümansın. Bak diyor şuna haram dedim. Bak ne kadar dikkat ediyorsun. Bilmiyor ki Allah Allah adına hüküm verdi. Bilmiyor ki Allah adına konuştu. Kendini Allah'ın yerine koydu. Allah'ın haram demediğini haram dedi. Bunu anlamamış. Anlamıyor. Eğer biri Gerçekten iman etmemişse kalbi titremez. Mümin, Allah hakkında konuşurken, din hakkında, iman hakkında konuşurken titrer. Kılı kırk yarıp öyle konuşur, öyle söyler. Rabbine karşı saygısızlık yapmaz, Rabbi adına hüküm vermez, veremez. Yani bunu yapanlar Allah'ı tanımayanlardır. Allah'ın gazabından korkmayanlardır. Endişe etmeyenlerdir. Evet, bir de haram olduğunu bilmeden eğer haram işlenmişse bunun içinde Allah buyurdu Allah onlar için gafur ve rahimdir. Bilmiyor. Anlamamış. Ya da yeteri bir ilme sahip değildir. Helal zannetmiş. Öyle zannetmiş. Allah onlar için gafur ve halimdir dedi. Allah ona rıfk ile muamele eder dedi. Allah ev halkıyla ilgili bir ayeti beyan ediyor. Buyurdu ki, ya eyhuhellezine amelu ey iman ettiğini iddia edenler, iman ettiğini söyleyenler. İnne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum. Sizin hanımlarınızdan, çocuklarınızdan size düşman olanlar olabilir. Size düşmanlık yapanlar olabilir. Neden dolayı? Dininizden dolayı yapabilir veya herhangi bir şekilde Size düşmanlık yapabilir. Dhażeruhum, onlardan sakının. Tedbirinizi alın yani. Size zarar vermemeleri için onlardan sakının. Ve in tağfu, eğer siz onları affederseniz. Ve safederseniz. وَتَغْفِرُوا Mağfiret ederseniz فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Allah affedin dedi, saf edin dedi, bir de mağfiret edin dedi. Yani eğer mağfiret edemiyorsan hiç o yanlışı yapmamış gibi, o düşmanlığı yapmamış gibi muamele edemiyorsan böyle yapman lazım. Diyelim ki öyle yapamadın. En azından ona saf et dedi. Saf neydi? Ona suçunu söyleyip ceza vermemekti. vakti. Azarlama, suçunu söyle, senin yaptığın bu düşmanlıktan benim haberim vardır de, bu yanlıştan haberim vardır de ama ceza verme, azarlama. Ya da affet. Yani ceza verme ama süsünü de ona söyle, azarla da. Bu içinden birini yap. Bu bir. İkincisi, duruma göre muamele et. Eğer bir zarar gelmeyecekse ya da bir fayda sağlamayacaksa hiç olmamış gibi muamele et. Magfiret et. Duruma göre fayda verecekse evet, bu durumda saf ile muamele et. Yani ceza verme ama suçunu söyle, azarlama. Ortalığı dağıtma. Ya da affet, ceza verme ama suçunu da söyle da. Çünkü Allah gafur ve rahimdir dedi. Sen böyle yaparsan Allah da seni gafur olarak karşılar, makfuret eder, rahmetinin içine koyar dedi. Evet. Arkadaşların bazen aile içinde sorunları oluyor. Niye sorunları oluyor? Allah'ı dinlemedikleri için birbirlerine mahfiretle muamele etmedikleri için saf ile muamele etmedikleri için affetmedikleri için onun için sorun çıkıyor, sıkıntı çıkıyor. Niye? Rabbimizi dinlemedi ki. O ne söylemiş? Bu konuda ne yapmamız gerekir? Onu anlamaya, dinlemeye bile tenezzül etmemiş. Nerede kaldı ki? O'na uymak, Allah'a itaat etmek. Sonra bu niye böyle oldu diyor. Ben hiçbir şey yapmamışım diyor. Senin bir şey yapman yok. Başındaki bir beşer olarak, bir kul olarak yanlış yaptığında sen onu azarladınsa, hatasını, kusurunu, günahını, yanlışını yüzüne vurdunsa, eleştirdinse, çekiştirdinse, onu küçümsedinse, aradaki saygıyı yok ettin, daha ne yapasın? Aile içinde eşler arasında sevgi ne kadar kıymetliyse, değerliyse, önemliyse saygı onun en az iki katı kadar kıymetli, değerlidir. Çünkü onu sağlıklı tutan saygıdır. Eşler birbirine karşı saygılarını kaybettiklerinde sevgi de kaybolur. Saygı nasıl ki o lambanın üstündeki o cam kapak vardı ya Lama Sönmesin diye koruyorsa onu, saygıyla sevgiyi böyle korur. Saygı olmayınca sevgi yaşayamaz. Çok kısa ömürlü olur. Bakıyorsun 2-3 aydır evlenmiş, saygı diye bir şey kalmamış. Öyle ki, koca eve gitmek istemiyor, ayağı gitmiyor. Ben de onu görmek istemiyorum. Sözde sevmiş, severek evlenmişler. Aşık olmuşlar, hatta birbirlerini kaçırmışlar. Ne oldu? Birbirlerine karşı saygısızca davrandılar. Sevginin kıymetini bilmediler. Sevgiye deger vermediler. Önemli değer dediler. Sevgi olmayınca dünya cehenneme döner. Her şey sevildiği kadar kıymetli değerlidir. Neyi ne kadar seviyorsan, kimi ne kadar seviyorsan o senin için o kadar kıymetli, o kadar değerlidir. Değeri sevgiye göredir. Muhabete göredir. Her şey böyledir. Evet. Sevmek fedakarlığı gerektirir. Hoşgörüyü gerektirir. Yani affı gerektirir, safi gerektirir, makfileti gerektirir. Yoksa yoksa Rabbimizi dinlemedik. Sonuç itibariyle Gönlümüz cehenneme döner. Evimiz cehenneme döner. Hayatımız cehenneme döner. Dünyamızda, ahiretimizde cehennem olur. Ama bunu kendi elimizle yapmış oluruz. Allah'ı ciddiye almadığımızdan dolayı kendimizi Allah'a karşı, Allah'ın emrine, sözüne karşı müstahini gördüğümüz için. Evet, Allah'a dua ederken de Allah'ın güzel isimlerini Esmaul Husnasini öne geçirip onunla dua etmek gerekiyor. Allah'ın nebileri, resulleri öyle yapmıştır. Nuh aleyhisselamın duasını Allah beyan ediyor ve evet. "Qale irkebu fiha Bismillahi majraha ve mürsaha Nuh aleyhisselam dedi ki. Bu geminin yürümesi de durması da Allah adınadır. Allah adıyla hareket eder ve Allah adıyla durur. Ne demek? O'nu denizde tutacak olan, yüzdürecek olan o tufanda, suyun üzerinde tutacak olan Allah'tır. Sonra Allah onu nereye indirirse, nerede durdurursa o Allah'ın kudretiyle, esmasıyla olur. İnne Rabbi leğafurun rahim. Muhakkak ki benim Rabbim gafur ve rahimdir dedi. Allah'ın gafur ve rahim ismine sığınıyor. Nebbi Nebbi ibadî Enni kullarıma haber ver ki ben evet ben enel gafurur rahim evet ben gafur ve rahim dedi tekrar tekrar söyledi yalnız enni ena ben evet ben ben gafur ve rahim kullarıma bunu haber ver kullarım beni böyle anlasın Beni Rabbi olarak kabul eden, kendini bana kul olarak, abd olarak kabul eden beni böyle bilsin, böyle tanısın, böyle anlasın. Bunu onlara haber ver. Kul, bu Hicr Suresinin 49. ayetiydi. Bu da Zümer Suresi 53. ayettir. Kul: Ya ibadellezine israfu ala enfusi. De ki: Ey nefislerini israf eden kullarım. Ey nefislerini, hayatlarını harcayan kullarım. Kendini harcayan kullarım. Allah kulum diyor. Kendini harcayanlara kulum diyor. Lâ taknütû min Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah'tan kaçmayın. Sizin günahınız, yanlışınız Allah'ın rahmet deryası karşısında hiçbir şey değildir. Ve sen Allah'ın kulusun. Allah seni atmıyor, atmamış. Allah'tan kaçma. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder, mağfiret eder. Bütün günahları. Allah hiç istisna etmedi burada. Nefsini harcayanlara, evet. Kulum diyor, benim rahmetimden umudunu kesme, bütün günahları affederim diyor. Bütün günahları. Evet, toptan, hepsini, günahın ne olursa olsun, yanlışın ne olursa olsun, hayatını nerede sarf etmiş olursa ne ol, hepsini affederim dedi. İnnehu huvel gafuru rahim. Evet, muhakkak ki o, evet, o gafur ve rahimdir. Size mağfiretiyle muamele eder rahmetiyle muamele eder. Hz. İbrahim'in duası Rabbi inne hunne edlelne kesira minennas Hz. İbrahim dua ediyor. Rabbim diyor. Bunlar insanların bir çoğunu deralete düşürdüler. Saptırdılar. Artık her kim ki bana tabi olursa o bendendir. Yani bana nasıl muamele ediyorsan Benden olanlara da öyle muamele et. Ve men esani, kim de bana asi olursa, bana asi olmuşsa, beni kabul etmemişse. Ve inneke gafurun rahim. Sen gafur ve rahimsin. Onlara azabet demiyor. Onlara ceza ver demiyor. Sen diyor gafur ve rahimsin. Onları mağfiret et diyor. Rahmetinle onlara muamele et. Onlara hidayet ver. Evet, bir peygambere yarışan, yakışan budur. Evet, Yakubül aleyhisselamın duası, evet, o da kendi çocukları için "Qale Rabbi" dedi ki onlara ben sizin için Rabbimden. Mağfiret diyeceğim, istiğfar edeceğiniz için inne huvel gafurur rahim. Çünkü o gafur ve rahimdir dedi. Evet, bu da Hz. Gusan'ın duası. "Kâl rabbi." Yani dedi ki "Rabbim, inni zelamtu nefsi. Ben kendi nefsime zulm ettim dedi. Bir yubruk vurup adamı öldürdüğünde böyle söyledi. Ben kendi nefsime zulmettim. Fekfirli. <gülüyor> Beni mağfiret et. Bana mağfiretini de muamele et. Feghafere <gülüyor> Rabbi de onu affetti. Mağfiret etti. Hiç o günahı işlememiş gibi muamele etti. İnnehu huvel gafururrahim. Çünkü o Allah gafur ve rahimdir. Evet. Allah bir de buyurur ki kadınlarla evlenme arzusu içinde olduğunuzda Allah biliyor ki siz kendi gönlünüze sahip olamazsınız. Öyle buyurdu. Bunu onlara söyler veya söylemezsiniz. Ama siz kendi gönlünüze hakim olamazsınız. Allah bunu biliyor dedi. Gizli gizli buluşmak için sözleşmeyin dedi. Eğer bir kadının kocası ölmüşse onun iddeti tamamlamasını beklemeden onunla konuşmayın dedi. Yani ona ben seninle evlenmek istiyorum, demeyin dedi, ama dedi, Allah, sizin gönlünüzdekini biliyor, hata bunu, fark ettireceğimizi de biliyor, Allah'ın gönlünüzdekini, bildiğini unutmayın, ona karşı, Takwa sahibi onu dedi. En Allah ma fi enfusü kum, ve âlemu en Allah rahim. Ev. Ondan sakının dedi. Ama bununla beraber Allah kafur ve rahim dedi. İş bu yanlış. Eğer siz bunun için çaba gayret sarf ederseniz yanlış yapmamak için çaba gayret sarf ederseniz Allah sanki hiç öyle bir yanlış yapmamışsınız gibi size muamele eder Allah Gafur ve Rahimdir. Gafur ve halimdir hilm ile muamele eder dedi evet. bir de Allah ibadetlerimize istiğfar etmemizi istiyor İbadetlerimiz de istiğfara muhtaçtır sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin bu hacdaki bir ibadet halidir ve astagfirullah rahim bununla beraber Allah'a istiğfar edin Allah gafur ve rahimdir dedi Evet, son olarak bir de Allah'ın günahlarını sevaba çevirdiği kimseler vardır. Bunun için Allah ne buyurdu? İllellezîne tabu min be'di zalil وَاَسْلَحُ فَاِنَّ اللّٰهَ rahim. Evet, Allah buyurdu ki, yanlışlardan sonra, günahtan sonra, küfürden sonra, şirkten sonra, kim tövbe eder, bundan sonra salih amel işlerse, Allah onun için غَفُور ve rahimdir. Günahlarını siler, hiç yapmamış gibi muamele eder, onu rahmetinin içine alır. Tövbe eder ve kendini ıslah eder, düzeltirse. Bu, daha iman etmemiş kurul halidir. Çünkü başka bir ayet-i kerimede, imanla beraber olunca, günahını sevaba çeviriyor. tövbe etmiş, Allah'a dönmüş, kendini de düzeltmeye, ıslah etmeye çalışıyor, ıslah etmiş. Allah bunun bunların günahını siler. rahmetiyle onlara muamele eder dedi. başka bir ayet-i kerime. Vellezina amilus seyyati summe tabu min ba'diha. O yanlışlardan sonra, kötülüklerden sonra, kim tövbe eder, ve amenu ve iman ederse, tövbe ve iman, bir önceki ayette, tövbe ve ıslah vardı, kendini düzeltme vardı, burada tövbe ve iman vardır. Tövbe eder ve iman ederse, innen rabbeke min ba'diha lagafunun rahim, bundan sonra senin Rabbin, onlar için gafur ve rahimdir dedi. Tövbe etti. Allah'a döndü. Allah'ı seviyor ama bir türlü kendini düzeltemiyor, ıslah edemiyor. Çabası gayreti var, beceremiyor. Allah bunlar için de gafur ve rahim dedi. Başka bir ayet-i kerime İlla mentabe o yanlıştan sonra, küfürden sonra kim tövbe ederse ve amele tebeyle beraber iman ederse ve amel amela salihah bir de amellerden salih amel işlerse kendini ıslah ederse ıslah olmaya davet ederse ve ulai ke yubaddilullahu seyyatihim hasana Allah onun seyyiatini günahını yanlışını hasanata 150'ye tebdil eder, değiştirir. Ve kan Allahu gafuran rahima. Allah gafur ve rahimdir. Tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse ne olurmuş? Allah onun günahını sevaba çeviriyor. İşte bir müşriki kâmil ile beraber tevbe etmek bu demektir. Tevbe ediyor, Allah'a dönüyor. Allah'ı seviyor ve bununla beraber salih amel işleyip hem kendi nefsini ıslah etmeye çalışıyor hem de ıslah olmaya davet ediyor. Başkalarının ıslahına yardımcı oluyor. Allah onun günahını sevaba çevirir. kıyamete kadar bu peygamber varisleriyle böyle devam eder. Evet. Hep beraber Rabbimizi Gafur ismiyle tanımaya çalıştık. Allah'ın kendini tanıttığı gibi. Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle iman etmek lazım. Ne bir eksik ne bir fazla. Yani kulaktan dolma bir bilgiyle Allah tanınmaz. Allah şunu affeder, bunu affeder, şunu affetmez, bunu affetmez demek Allah'a karşı saygısızlıktır. Allah'a sormak lazım. Neyi affediyorsun, neyi affetmiyorsun? Allah'ın Gafur ismini anlattık, anlatmaya çalıştık. Aslında böyle anlatılmaz. Biz sadece özetle, kısaca söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Her birimizin bu isimler üzerinde, ayetler üzerinde tefekkür edip onu açmamız gerekiyor. Allah bütün günahları affeder dedi. Mahfiret eder dedi. Hiç olmamış gibi muamele eder dedi. O zaman mesela akla şöyle bir soru gelebilir. Bu durumda biri bütün hayatı boyunca günah işlesin, yanlış yapsın. Biri de hiçbir yanlış yapmasın. Allah mahfiret ettiğine göre... Sildiğine göre hiç olmamış gibi muamele ettiğine göre bu ikisi aynı midir? Aynı durumdan midir? Mesela alimlerimiz bu konuda ne dediler? Allah sildiğince siliyor, doğrudur. Her ikisi aynı gibi görünüyor. Ama dediler belki onun defterinde Sadece o sayfanın sanki kopmuş gibi olduğu görülebilir. Böyle olabilir dediler. Evet, cevap öyle değil. Öyle olmaz. Niye öyle olmaz? Allah'a göre öyle olmaz. Eğer bir cevap vereceksek Allah'ın kitabından vermemiz gerekiyor. Allah buyurdu ki ayet-i kerimede bütün iyilikler size Allah'tan, bütün güzellikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Demek ki biri bir kötülük görüyorsa kendi nefsinin yaptığının karşılığını görüyor demektir. Nerede? Burada, dünyada. Ahirette hiçbir farkı yoktur. Allah üstünü çizmiş, silmiş onu. Hiç olmamış gibi muamele eder, bu doğru. Ama dünyadaki muamele öyle değildir. Kim ne yanlış yapmışsa cezasını burada görür. Karşılığını burada görür. Az veya çok. Allah mutlaka ona yanlışının cezasını tattırır. Niye tattırıyor? Temizlensin diye. Kirlenmiş. Biri kirlenmiş, öteki kirlenmemiş. Kirlenmiş olana mutlaka bir muamele gerekiyor. Temizlenme muamelesi. Ceza temizlenme muamelesidir. Kirlenmiş. Yani bir ana çocuğu kirlenmişse, onu alıp yıkarken keserlerse çocuk ağlar, feryat eder. Ama temizlenmesi lazım. Bu da Allah'ın rahmetiydi yalnız. Aradaki fark budur. Cezayı, yaptığımız yanlışların cezasını burada yaşarız, görürüz. Onun için Allah ne buyurdu? Uhud ehrine, Uhud'daki durum için sahabeler dediler ki, bu nereden başımıza geldi? Niye böyle yenildik yani? tam kazanmışken neden böyle oldu? dediklerinde Allah buyurdu ki, de ki onlara kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı siz ellerinizle yaptığınız yanlışın cezasını çekiyorsunuz. Cezayı burada görüyoruz, burada çekiyoruz yani. Onun için başımıza ne gelirse gelsin, önümüze ne gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, Allah'ın bize yaptığı o muamele bizim için yüzde yüz hayırdır. Yüzde yüz rahmettir. Hiç feryat etmeye gerek yok. Ne demek lazım? Rabbim beni temizliyor. Dense ki en büyük sıkıntıyı peygamberler çekmiş. Onlar niye çekiyor? En yüksek makama ermek için. En yüksek makama erebilmek için ne gerekir? Allah'ın bütün isimlerinin kulda tecellisi gerekir. O kulun varlığından soyunması gerekir. Her bir musibet, her bir sıkıntı, her bir bela geldiğinde kendi varlığından, nefsinden bir şeyler kaybediyor. Bu gereklidir, bu lazımdır. Bu ihsandır, ikramdır. Nasıl peygamberlere ihsansa, ikramsa, bütün kullarına ihsandır, ikramdır. Onun için hiç feryat etmeye gerek yok. Hatta şükretmek gerekir. Nimete nasıl şükrediyorsak, musibete de, hastalığa da, belaya da öyle şükretmek gerekir. Bilelim ki Rabbimiz bizi temizliyor. Temizlerken bizi yüceltiyor. Bizi kendine yakın ediyor, kendine çekiyor. Kendisiyle aramızdaki perdeleri kaldırıyor. Bu böyledir. Eğer biz bunu böyle anlamadıksa, bu durumda Allah'ı anlayamayız. Kendimizi anlayamayız. Hayati anlayamayız. Allah'ı hesaba çekeriz. Bunu niye böyle yaptı, şunu niye şöyle yaptı? Şu şunu mi hak etmişti, bu bunu mi hak ediyor? Deyip Allah'ı hesaba çekiyoruz. Ama ahirete göre hesap yapmadığımız içindir. Allah'a göre hesap yapmadığımız içindir. Evet. Allah hepimizi Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanıyanlardan eylesin Allah'ın gafur ismini gafar ismini tevab ismini afu ismini anlayanlardan eylesin Amin. layıkıyla tevbe edenlerden eylesin mağfiret dileyenlerden eylesin. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Kendi hevasına uyanlardan, zanına tabi olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi Resulüne tabi olanlardan eylesin. Amin. Ayetlerine uyanlardan eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.